Ne zaman saadet asrını düşünsek arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinici olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana öz yaşlarının mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının Sakın o ateşten, ateşten ki, ki onun, onun yakıtı, yakıtı insanlar, insanlar ve, ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah Huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, Dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, Arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da, kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da, fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki, Aklıma geldiğinde gelip seni görmese, Canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile, Seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki, Ahirette de yanında olayım. Sen de, Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştum. Abdurrahman bin Saad anlatıyor Ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah ile otururken ayağa kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını anda iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzadı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashabı ı Güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürerler. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah, Allah ve Rasulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, Arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyubel Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanas O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.